Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 77 gün kaldı. Her yıl binlerce ton çöp denizlere dökülüyor. Spiegel dergisinin ulaştığı gizli bir hükümet raporu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin okyanusları korumakta başarısız olduklarını gösteriyor. Her yıl 20 bin ton atık Kuzey Buz Denizi'ne atılıyor. Bu atıkların sorumlusu çoğunlukla gemiler ve balıkçılık endüstrisi. Bu kirlilik hem ekolojik ve ekonomik problemlere yol açıyor hem de deniz yaşamı için geri çevrilemez zararlara yol açıyor. Denize atılan atıkların en tehlikelileri ise plastikler. Deniz canlıları plastik parçalarını yuttuklarında zehirlenerek ölüyorlar. Geçen yıl Berlin Charite Üniversitesi Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre plastik partiküller vücudun hormonal dengesini alt üst ediyor. Başka bir araştırmaya göre ise Kuzey Buz Denizi'nin çevresinde yaşayan ve balıkla beslenen kuşların %80'inin ağzında plastik parçaları bulundu. Aldığımız her iki nefesten biri okyanuslardan geliyor. Teknolojiye geldiğimizde Japon şirketi Fujitsu sebep olduğu 15 milyon ton sera gazı salımını 2012 yılı sonuna kadar önleyeceğini açıkladı. Şirket çevreci bilişim teknolojileri yatırımlarına hız vereceğini duyurdu. Fujitsu yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlar ile 2007 ila 2010 arasında 4 yıllık dönemde de Karbondioksit salımını 7 milyon ton azaltmıştı. Şimdi bunu ikiye katlama zamanı anlaşılan. WWF, Türkiye'de son 40 yıldaki sulak alanların yerden fazlasının sürdürülebilir olmayan politika ve su altyapı projeleri sonucunda kaybedildiğini açıkladı. Halen ülkenin neredeyse bütün akarsularında planlanan ve inşaat halinde olan yüzlerce HES bulunduğuna da dikkat çekildi. Hidroelektrik enerji, bütüncül ve havza bazında planlama yapılmadan ele alındığında geri dönüşü olmayan ekolojik ve sosyoekonomik kayıplara neden oluyor. WWF, Dünya Barajlar Komisyonu'nun su altyapı projelerinin karar alma süreçlerinde uygulanmak üzere 7 stratejik ilke geliştirdiğini de hatırlattı. Bakalım bunlar neler? Toplumsal kabul görme, alternatiflerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, mevcut barajların göz önüne alınması... Nehirlerin ve sağladıkları geçim kaynaklarının sürdürülebilmesi, tanınmış hakların kabul edilmesi, faydaların paylaşımı, kurallara uygunluğun sağlanması. İşte bu ülkeler tüm HES projelerinde göz önünde bulundurulmalı. Şu anda örneğin Hasankeyfi suları altında bırakacak Ulusu Barajı projesinde bu kriterlerinin hiçbirinin uygulanmadığını görmemiz ve bunun için de harekete geçmemiz gerekiyor önlemek üzere. Yediklerimizin içinde neler olduğunu biliyor muyuz? Ya da gerçekte neler olduğunu bilsek yine de o yiyecekleri yer miydik? Fikir sahibi damaklar topluluğu üyeleri al eline büyüteci, etiket hafiyeliği yap, gerçek gıdayı ara ve paranı sadece gerçek olana yatır diyorlar. Topluluk üyeleri iki gün boyunca if İstanbul Festivali'nin yer aldığı Beyoğlu AFM Fitaş sinemasında büyüteç dağıtarak paketli gıda ürünlerinin içindekilerini beraber sorgulayacaklar ve tüketiciye etiket hafiyesi olmaya davet edecekler. Fikir sahibi damaklar 100 aşkın üyesiyle 130 ülkede çalışan Slow Food Hareketi'nin Türkiye'deki en geniş üye katılımlı ve aktif topluluklarından biri. Gerçek gıda, doğasına saygılı tarım ve sürdürülebilir tüketim konularında kampanyalar düzenliyorlar. Bu şekilde şehirli tüketiciye alışkanlıklarını sorgulatmayı hedefliyorlar. Fikir sahibi damaklar gerçek gıdanın peşinde olduklarını söylüyorlar. Gerçek gıda üreticisinin ve üretim sürecini bildiğimiz çürüyebilen, bozulabilen, eskiyebilen yerel ve adil gıda. Ekolojik pazarlarda bu tür gıdaları şehirde en rahat ulaşabildiğimiz alanlar. Artık buna Kartal'da, Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde ulaşmamız da mümkün buradaki ekolojik pazarlarda. Evet, bir başka gıda haberinde Hindistan'da gerçek gıdayla beslenmek istiyor. Geçen hafta Hindistan'da üst düzey bir GDO getirileri ve götürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının sonunda imzalanan bildirgede GDO'lu tohumların ekimine izin verilmemesi ve ülkeye genetiği değiştirilmiş organizmaların sokulmaması gerektiği belirtildi. Toplantı Devlet Tarım Departmanı ve Biyolojik Çeşitlilik Kurulu tarafından düzenlendi. Katılımcılar ise ülkenin çeşitli yerlerinde üst düzey memurlar, belediye başkanları, bakanlar, sivil toplum sözcüleri ve bilim insanlarıydı. Toplantıda Hindistan'ın dünyanın en geniş biyolojik çeşitliğe sahip üçüncü ülkesi olduğu belirtildi. Bu nedenle ülkenin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmasının bir ahlaki sorumluluk olduğunun da altı çizildi. Maalesef şu anda Hindistan genetiği değiştirilmiş patlıcanla mücadele ediyor ve patlıcan Hindistan'ın en önemli gıda ürünlerinden bir tanesi. Onun için bu mücadelelerinde onlara başarılar diliyoruz. Biz nükleer mücadelesine dönecek olursak hepinizi nükleer.greenpeace.org adresinde birer radyo aktivist olmaya yine çağırıyoruz ve mücadeleye devam diyoruz. Chernobyl nükleer kazasının 27. yılındanıma geri sayım devam ediyor. Son 77 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Özeci.